Kuran Yolu, eser, Diyanet yayınları, seslendiren Erol Eren. Merhaba kıymetli dinleyenler. Kuran Yolu Türk Cemal ve Tefsiri çalışması ile ilgili hazırladığımız programımıza bugün Nas suresi ile devam ediyoruz. Musaf'taki sıralamada 114. ve son. İni sırasına göre 21. suredir. Felak suresinden sonra İhlas suresinden önce Mekke'de inmiştir. Felak suresinin Medine'de indiğini söyleyenler Naz suresi içinde aynı şeyi söylemişlerdir. Sure adını ilk ayetinde geçen ve insanlar anlamına gelen Naz kelimesinden almıştır. Ayrıca Felak suresi ile birlikte Muavvizetein, Mukâşşıkışeteyn adlarıyla da anılmaktadır. Surede sinsice kötülüğe sürükleyen cinlerin ve insanların şerrinden Allah'a sığınılması öğütlenmektedir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Peki cinlerden olsun, insanlardan olsun İnsanların kalplerine vesvese sokan sinsi şeytanın şerrinden, insanların Rabbine, insanların malik ve hakimine, insanların mabuduna sığınırım. Allah Teala, insanları yaratıp maddi ve manevi nimetleriyle hem bedenen hem de ruhen beslediği, yetiştirdiği, eğittiği için kendi zatını, Rab ismiyle anmıştır Ragıbel İsfahani Malik ve Hakim diye çevirdiğimiz 2. ayetteki Melik kelimesini Özetle şöyle açıklar Melik emir ve yasaklarla insan topluluğunu yöneten kişidir Bu kelime Özellikle akıllı varlıkları Yöneten için kullanılır Mesela insanların meliki Denir Eşyanın meliki denmez Yönetilen bütün insanlar olunca kanunlarıyla, buyruk ve yasaklarıyla onların yöneticisi, malik ve hakimi de Allah'tan başkası değildir. Mabud diye çevirdiğimiz ilahtan maksatta sadece kendisi ibadete layık olan Allah'tır. Allah Teala bütün mahlukatın Rabbi olduğu halde burada üç ayette de İnsanların tekrarlanarak vurgulanması, onların mahlukatın en üstünü ve en şereflisi olduğuna işarettir. Ayrıca dünyada insanları yöneten hükümdarlar, krallar ve bunları tanrı sayıp tapan kavimler geçmişte görülmüştür, bugün de farklı boyut ve tezahürlerde görülebilmektedir. Bu sebeple surede insanların Rablerinin de, hükümdarlarının da, ilahlarının da sadece Allah olduğuna ve yalnızca O'na sığınmak, O'na tapmak, O'nun hükümranlığını tanımak gerektiğine dikkat çekilmiştir. Şeytan diye çevirdiğimiz vesvaz kelimesi, vesveseden türemiş, aşırılık ifade eden bir sıfat olup çokça vesvese veren demektir vesvese şüphe, tereddüt, kuruntu, gizli söz, kişinin içinden geçen düşünce demektir. Terim olarak zihinde irade dışı beliren ve kişiyi kötü ya da faydasız bir düşünce ve davranışa sürükleyen kaynağı belirsiz fikir, şüphe ve kuruntu anlamına gelir. Bir kimseye böyle bir düşünceyi telkin etmeye de vesvese vermek denir. Vesvese genel olarak insanı kötü, din ve ahlak dışı davranışlara yönelten bir iç itilme olarak hissedilir. Bu anlamdaki vesvesenin kaynağı şeytandır. Nitekim birçok ayette şeytanın insana vesvese verdiği ifade edilmiştir. Kötülük sembolü olan şeytan, gerçek bir varlığa sahip olmakla birlikte, onun insan üzerindeki etkisini, psikolojik yolla gerçekleştirdiği düşünülmektedir. Vesvesenin bir diğer kaynağı ise kişinin nefsidir. Kaf suresinin 16. ayeti de bunu ifade etmektedir. Vesvas kelimesi hem insanlara vesvese veren görünmez şeytanı hem de insanları yoldan çıkarmak ve onlara kötülük yaptırmak için gizlice tuzak kuran insan şeytanlarını, şeytan karakterli insanları ifade eder. Sinsi diye tercüme ettiğimiz hannas kelimesi ise gizli hareket eden ve geride kalmayı adet haline getiren anlamında bir sıfattır. Sûrede cin ve insan şerrinden Allah'a sığınmayı isteyen buyruk, bizce belirsiz bir kaynaktan veya içimizden gelen arzu, duygu ve düşünceler karşısında uyanık olmayı, bunları akıl, vicdan ve dini değerler süzgecinden geçirmeyi de içermektedir. Son ayeti kerimeden de anlaşıldığı üzere, insanları aldatmaya ve doğru yoldan saptırmaya çalışan İki tür şeytan vardır Birincisi cin şeytanlarıdır ki bunlar insanların içine vesvese düşürerek Onları yanlış yola sürüklemek isterler Her insanın kendisini kötülüklere sürüklemeye Kötü işleri onun gözünde güzel göstermeye çalışan bir şeytanı vardır Nitekim Hazreti Peygamber insanın kendine ait bir cini şeytanı bulunduğunu bildirmiştir Başka bir hadiste de şeytan Adem oğlunun kan damarlarında dolaşır buyrulur. İnsanları doğru yoldan saptıran diğer şeytan ise insan şeytanlarıdır. Bunlar gerçeklik ve değer ölçülerini kaybetmiş, kendilerini nefsani haz ve arzuların akıntısına kaptırmış bu manada şeytanın esiri olmuş insanlardır. Bunlar insana çoğu zaman suret haktan görünerek yaklaşır ve insanı sonu hüsranla biten davranışlara yöneltirler. Ey Rabbimiz! Bize bu dünyada da nimet, güzellik ve iyilik ver. Öteki dünyada da nimet, güzellik ve iyilik ver. Bakara 201 Orada, Onların duaları, sen bütün noksan sıfatlardan uzaksın Allah'ım. Karşılıklı iyi dilekleri de selam şeklinde olacaktır. Duaları ise, alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun diyerek son bulur. Yüce kelamın tefsiri için ortaya konan bu mütevazı çalışmanın tamamlanmasına muvaffak kıldığından dolayı, Cenab-ı Allah'a hamd ediyor, kusurlarımızı bağışlaması için engin rahmetine sığınıyor. Bu eseri yararlı ve feyizli kılmasını niyaz ediyoruz. Kıymetli dinleyenler, Kur'an yolu Türkçe meal ve tefsiri çalışması ile ilgili hazırladığımız programımızda kısa surelerin tefsirini tamamlamış bulunmaktayız. Bir sonraki programda kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şimdilik Allah'a emanet olun. Kur'an Yolu Eser Diyanet Yayınları Seslendiren Erol Eren